أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin mevzusu tabi yine iman bahsinden ama selam babından. Müslim bin Haccac rahimahullah sahihinde şöyle bir bab tedbib ediyor. Yani iman kitabının bablarından birisi olarak şöyle diyor. Babu beyani i ennehu la yedhulul cennete illel mu'minun ve enne muhabbetel mu'minine minel imani وَاَنَّ اِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبًا لِحُسُولِهَا Diyor ki, cennete sadece müminler girecek. Müminleri de sevmek imandandır. Selamı yaymak da bunun husulüne sebeptir. Diyerek bir bab tebvip et, etmiştir. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte bunu Müslim Kitabul İman'da ve sair sünen ehli de kitaplarında zikrediyor. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de iman edemezsiniz. Yani birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz buyuruyor. Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Selamı yayın buyuruyor. İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz. Size bir şey öğreteyim mi? bir şeye delalet edeyim mi, yani göstereyim mi, onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz, buyuruyor. Selamı yayın. Hadis musamlıfları, hadis alimleri, bu hadisi şerifi hasreten imanın cüzlerinden bir cüz olarak kitaplarında, iman kitaplarında hasreten zikretmişlerdir. Bu hadis-i şerif, selamın imandan olduğuna delalet ettiği gibi, çünkü selam, müminlerin birbirl birbirlerini sevmelerini sağlıyor. Bu da iman etmelerini ve cennete girmelerine sebep oluyor. Selamın içtimai hayatımızda toplum içerisindeki tesiri eğer bu hadis-i şerife bakıp iyi anlaşılacak olursa sadece kendi çerçevesi dahilinde bir amel olarak kalmıyor. Çünkü selam iman etme sebep, birbirimizi sevmeye sebepse, birbirimizi sevmek, yani müminin mümin kardeşini de sevmesi imandan bir cüzdür. Çünkü, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ Sizden hiçbiriniz iman etmez, ta ki kendisi için neyi seviyorsa, kardeşi içinde onu sevmedikçe sevgi müslümanların birbirlerini sevmesi imanın cüzlerinden olan birçok amelin gerçekleştirilmesinde amil yani aktif bir rol almaktadır daha önceki derslerde sevmekle alakalı bölümlerde gördüğümüz gibi Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Allah Resulü'nü sevmek ve müminleri sevmek. Allah'ı sevmeyi kendi babında yeterince işledik. Allah için sevmeyi de, hasreten Allah Resulü'nü sevmenin, ona imanın, ittibanın, onu örnek edinmenin, Önemleri içerisinde anlattık. Müminleri sevmeye gelince, bu da Allah için sevmektir. Müminler birbirlerini nasıl sevelim diye düşünürlerse, herhalde öncelikli olarak bu hadis-i şerif akla gelmelidir. Fıtrat derslerinde de anlattığımız gibi, muasır toplumlarda, yani zamanımız toplumlarında fıtri boyuttaki bütün insanlığın müşterek değeri sayılan sevgi devamlı öne çıkartılıyor. En önemli şeyin sevmek. insanların birbirlerini sevmek. Ve sevgi. Hatta bunu o kadar ileri götürüyorlar ki hayvan sevgisi, şu sevgisi, bu sevgisi diyerek tamamen haktan inhiraf ettiren sebeplere tevessül ediyorlar. Eğer biz sevmenin, Allah için sevmenin, hele müminlerin birbirlerini sevmeleri göreceksiniz ki ve şu ana kadar da anladığınızı düşünüyorum. İslam hukukunda insan sevgisi kelimesi hemen hemen hiç de zikredilmez. Ama mülleri sevmek, inananları sevmek, imandan bir cüz olarak zikredilip, birçok amelin de nüfuzuna girdiği bir cüz olarak zikredilir. Hayvan sevgisinden bahsedildiğini göremezsiniz. İnsan sevgisinden bahsedildiğini göremezsiniz. Ama bu bizim hayvanlara vicdansızca, insafsızca davrandığımızı göstermez. Hayvanların bile sizin üzerinizde hakkı var diyor. Sair insanların da bizim üzerimizde hakkı vardır. Onların bizim üzerimizde hakları olması bizim onların haklarını gözetmemiz başka şey. Ama sevgi dediğimiz şeyi hele insanları Haseten müminleri sevme farklı bir olaydır. Eğer müminleri sevmeyi biz bunun nasıl tahsil edildiğini bilemezsek mutlak bu mevzuda haktan inhirafı, haktan sapma sebep olan bazı anlayış, kanaat ve görüşler hakim olacaktır. Onun için ilim ehli Allah onların günahlarını bağışlasın İçlerinden şefaat edeceklerin şefaatine bizi nail etsin. Her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da katiyetle ihmalkar davranmamışlardır. Daha önceki derslerde de zikredildiğimiz gibi hadis alimlerinin hasreten bazılarının kitaplarını baplara ayırarak tebhid etmeleri, baplandırmaları, o baplara koymuş olduğu başlıklar, altındaki zikredilecek hadisi şeriflerin ve o mevzudaki zikredilecek hadislerin sair kitapları kastediyorum, anlamını özlü bir şekilde ifade şeklidir. Bu bab iman bahsinden bir baptır. cennete sadece müminler girer diyor. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Ve birbirimizi sevmenin iman etmenin vesilesi olarak da ifşaü selam, selamı yayma. Bu aranızda selamı yayın anlamı getirir haseten müminlerin müminler üzerindeki haklarından bahsedersek aranızda selamı yayın ama genel anlamda selamı yayın da anlama uzak bir yaklaşım değildir ilerideki gelecek nakillerde bunu göreceksiniz buna biraz daha farklı bir anlam yükleyen bir başka hadisi şerifte Abdullah İbni Zübeyir'den, Zübeyir İbni Avam'dan geliyor. Affedersiniz. Zübeyir bin Avam'ın azatlı kölesi olan Yaş bin Velid şöyle diyor. Enne Zübeyir İbni Avam Haddetahu. Zübeyir bin Avam şöyle tehtis etti diyor. Enne al sallallahu aleyhi ve sellem kal Dabbe ileykum da'u l-umemi qablakum. El-hasedu vel-bağda'u Hiya al La akulu tehliku şa'ra Velakin tehliku d velzi nefsi biyde la tadkhulul jannete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tuhabbu afala unebbiukum bima yuthabbitu zaikum lakum afshu es-selame bainakum Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden önceki ümmetlerin hastalıklarından olan haset ve nefret size de ulaşmış. Geçmiş ümmetlerdeki haset ve nefret onların dalalet sebeplerinden bir tanesidir. Hadis-i şeriflerde de zikredildiği gibi biz geçmiş ümmetlere mutlak karışı karışına kulacı kulacına uyacağız onlar ne yapmış ise bizde bizdekiler bizlerde de yapılacaktır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların en önemlilerinden sayılan birisini zikrederek sizden önce ümmetlerin hastalıklarından olan haset ve nefret size de ulaşmış. Dikkat edin o nefret, haset tıraş edicidir buyuruyor. Size kılları tıraş eden edici şeklinde demiyorum. Dini tıraş edicidir diyor. Nefsim elinde olana yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de iman edemezsiniz. Sizde onu imanı sabit kılan bir şeyden haber vereyim mi? Selamı yayın buyurdu diyor. Bu hadisin başlığını da şöyle zikretmek gerekir. Hadis alimleri ekseriyetle doğrudan doğruya imanla alakalı olan hadis-i şerifleri zikretmişlerdir. Bundan tümüne bir, bunların tümüne bir başlık koymuşlardır. Az önce Müslim bin Haccac Rahimullah'ın başlığını zikrettiğimdeki gibi. Ama bu hadis-i şerife şöyle diyebiliriz. Haset ve nefretin defi ancak selamı yaymakla mümkün olduğu babı. Eğer başlık iyi bir şekilde hulasalandırılmış ise, o başlık da yine hadis-i şerifin içeriği olarak bize daha başka anlamları da sağlayabilir. Haset ve nefretin defi, yani geçmiş ümmetlerdeki olan, hastalıklardan bazıları bize isabet etmiş ise bunu ismen haset buz yani nefret olarak zikrediyor haset ve nefretin defti ancak selamı yaymakla mümkün olduğunu çünkü haset ve nefret tıraş edicidir diyor size kılları tıraş edici demiyorum ama dini tıraş diyor. Yine yeminle başlayarak diyor ki, nefsim elinde olana yemin olsun ki, la tetholul cennete hatta tu'minu. İman etmeden cennete giremezsiniz diyor. ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor birbirimizi sevmemizin sebebi olarak da yine şu selâma beynekum aramızda selamı yayın diyor. Fark ettiyseniz bu hadisi şerif yukarıdaki hadisi şerife göre başlı bir ziyadeliktir. yani belli ki bir sohbetin içeriği içeriğinde söylenilmiş bir hadistir. Yukarıdaki hadis şerifte geçmiş ümmetlerin hastalıklarından olan Haset ve nefret size de bulaşmış. Dikkat edin o tıraş edicidir. Kılları tıraş edici demiyorum. Dini tıraş edicidir. Ve nefsim elinde olana yemin olsun ki kısmı yok. Doğrudan doğruya iman etmedikçe cennete lan başlıyor. Bu gösteriyor ki bu hadisi şerif öbürküne nispeten daha tam bir rivayet. Bunu Tirmizi ve Ahmet naklediyor. Şeyh Albani de buna Hasen diyor. Daha önceki sohbetlerimize de işareten dediğim gibi aynı mevzudaki bazı hadisi şerifleri etraflıca toplama çalıştığınızda o hadisi şerifler bir püzülün parçaları halinde yan yana alt alta üst üste gelebiliyorlar. Ve mevzunun bütünlüğünü yakalama yardım ediyorlar. Bu üstteki ziyadelik, bu hadisi şerifi biraz daha önemsetmiştir. Yani önemsememiz gerektiğini anlatıyor. Hele yeminle başlaması, nefsim elinde olana yemin olsun ki diyor, iman etmeden cennete giremezsiniz diyor. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz. Aranızda selamı yaymadıkça da birbirinizi sevemezsiniz, diyor. Toplumların ifsadı, nefretin ve hasedin, inanan kesimi, hasreten inanan kesiminin yüzde kaçını toplum olarak, bireysel olarak Yüzde kaçını ifsad etmiştir, tesiri altına almıştır, toplumumuza baktığınızda bunu görmede ve anlamada katiyetle zorlanmazsınız. Öyleyse bence sosyologların yani toplum bilimcilerinin, toplum mühendislerinin hasreten, hatiplerin, dinini bilen kimselerin, toplumun bazı hastalıklarının tedavisini, tabiplerin üstadı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmezlerse, onun üslubuyla hareket edip, yani teşhis edip, teşhislerinin tedavisini onun üslubuyla yapmazlarsa, tabii ki katiyetle başarıya ulaşamayacaklardır. Mümkün değildir. Çünkü burada bir hastalıktan bahsediliyor. Haset ve nefret. Aile içi, yani fertler arasında aile içi, Cemaatler arasında, bir ümmet arasındaki en tehlikeli hastalık, haset ve Müslümanların birbirlerinden nefret etmeleridir. Allah'ın inananlar arasındaki kardeşlik esası da bu nefret ve hasetle zayi edilmektedir. Kardeşlik sadece bir isim olarak kalıyor. İnsanlar da devamlı kendilerini isme nispet etmişler. İsme nispet ettikleri şeyin kurallarını da ismen sadece bilmekle yetinmişlerdir. Katiyetle onu kullanma, hastalığı, tedavi yönünde malzeme olarak kullanmaya yeltenmemişlerdir. Belki bu şeytan tarafından kendilerinden yüz bulmalarıyla onlar üzerindeki örttükleri hakikati göremeyecekleri bir perde olmuştur hem de bunu o dini tıraş edicidir diyor neyi gösteriyor bu demek ki sadece kendisinin yokluğu ile yani selam unutulmuş bir sünnet olarak kalmıyor sadece daha birçok amelleri de geçersiz kılabilecek, uygulayamayacak nitelik taşıyor. Çünkü dini traş edildir diyor. Dinin sahil cüzlerini de yok eden, geçersiz kılan bir nitelik taşıyan ve bu özelliği olan bir ameldir. Onun için bence sahabenin selama olan hassasiyetini ona verdikleri önemi, ilerideki baplarda gördüğünüzde anlayacaksınız. Mesela sahabe, selamı yaptırım gücü olarak kullanıyor. Eğer şu hadis-i şerifleri anladıysak, anlamaya çalışalım. Bir yaptırım gücü olarak kullanıyor bunu. marufu emretmede, münkeri emretmede de sahabenin selamı yaptırın gücü olarak kullandığı yeri yakalarsanız marufu emretmede münkeri yasaklamada bunun ne gibi bir yeri önemi vardır diye hiç de böyle derin derin düşünmeniz gerekmiyor. daha önce mutlak münasebetine bina, binaen zikrettim sizde duymuşsunuzdur Abdullah ibn Muğaffel radıyallahu anhu sapan taşı ile av yapan birisini görüyor ona mani oluyor sakın bunu yapma diyor çünkü Allah Resulü bu sadece kafa patlatır göz çıkarır diyor Gördüğünüz gibi münkerden alıkoyma eylemi var mı? Var. Belki ve emret münkerden alıkoy diye ismen zikredilmiyor. Ama Allah Resulü'nün yasakladığı bir işi yapan birisini gördüğünde hemen onu o münkerden alıkoymaya çalışıyor. Bir daha onu tekrar aynı işi yaparken görüyor maruf emretme, münkerden alıkoymada zikrettiğimiz babları hatırlarsınız. İlim ehlinin, ehli kitaptaki ilim ehlinin lanetlenme sebeplerinden birisi, birisini bir münker yaparken gördüklerinde ona bir kere nasihat ederler, mani olmaya çalışırlar, sonra bırakırlar. Onlar bunu yapmıyorlarsa Yapmasalar bile yine onlarla oturup kalkıp yiyip içiyorlardı. Abdullah İbni Muhaffet ikinci kez onu bu işi yaparken görünce, eğer sen bunu yapmaya devam edersen, sana bir daha selam vermeyeceğim diyor. Gördüğünüz gibi selamı caydırıcı bir güç olarak kullanıyor. Bu neyi gösterir? Demek ki o toplumda Allah Resulü'nün ashabının toplumunda selamın Müslümanın birbirlerine selam vermesi o denli önemli idi. Ve öyle zannediyorum eğer o meselen, meseleye ait rivayetlerin teferru, teferruatını bulsak mutlak Abd e, Abdullah bin Muğaffel'in bu caydırıcı tavrı tesir etmiştir. Halbuki zamanımıza geldiğinizde eğer biz Abdullah bin Muğaffel'in o amelini zamanımızda kullanmaya çalışırsak hiç de selamın böyle caydırıcı bir güç tesiri yaptığını göremeyiz. Neden? Selam önemsenmiyor. Hatta inandığını düşündüğümüz kimselere yapmış oldukları bazı münkerlerden münkerden dolayı sen bunu yapmaya devam edersen sana selam vermeyeceğiz deseniz onun diyeceği söz herhalde şu olur ha sanki senin selamına ihtiyacım var der çeker gider. Demek ki bu toplumda selam bu niteliğini kaybetmiş. Ne demek? Allah Resulü'nün ashabında düşünün o kadar önemsiyorlar ki iki Müslüman sahabe yolda giderken eğer ayrılma zorunda kalmışlarsa ortada gelen bir ağaca sebep birisi ağacın sağından birisi solundan gitmişse gitme zorunda kalmışsa ağacı veyahut aralarını ayıran şeyi geçtikten sonra hemen yaklaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi diyor. O kadar yaygındı ki selam otturup kalkarken her hareketleri sanki selamla başlıyor ve selamla bitiyordu. Ve bu da onların birbirlerine sımsıkı Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olmasını sağlıyordu. O zaman bu gösteriyor ki selam sadece ve sadece ait olduğu imandaki cüz'ün tamamlanması veyahut noksanlaşmasına sebep değil sair cüz'lerinde mutlak kemaline ziyadeleşmesine ve noksanlaşmasına da tesir eden bir amel olarak görünüyor Öyleyse selam cidden çokça zikredilmeli, çokça kullanılmalı. Öyle ki bizde selamı bu ortamda selam vermekten utanan, çünkü selam bu ortamda İslam kimliğini öne çıkaran bir sözdür. Bayan olsun, erkek olsun, karşılaştığı birisine sadece Tanıdığına selam veren, onun dışındaki hiçbir kimseye selam vermeme gibi bir konum olmuş. Hatta birbirlerine selam verirlerken bile, bulundukları mekan bile mani olur konuma gelmiş. Yani devlet dairesinde Müslüman olduğunu, beş vakit namaz kıldığını bildiğin birisine selam vererek girdiğinizde, o bundan çekinir. Siz de bazen selam vermekten çekinirsiniz. Çünkü bulunduğu makamın, konumun buna mani olduğunu, el vermediğini düşünürsünüz. Halbuki Abdullah İbni Amr'dan gelen, bir hadisi şerifte, yine bu hadisi de Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesey İbn-i Mace, iman bahsinde zikrediyorlar. Abdullah İbni Amr diyor ki, اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ sallallahu aleyhi ve sellem اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرِ Allah Resulü'ne İslam'da en hayırlı şeyden sordu diyor Allah Resulü de dedi ki ve الطَّعَامَ وَتَقْرَعُ ala عَلَى مَنْ ve وَمَنْ لَمْ تَعَرِفْ Yemek yedirmendir diyor yani yemek ikram etmendir diyor. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermen diyor. Dikkat ediyorsanız burada selamı yayın demiyor. Tanıdığına da tanımadığına da selam vermen diyor. Bu genel bir ifade, an bir ifade, ve mutlak, sınırsız bir ifadedir. Tanıdığına da, tanımadığına da selam vermendir, diyor. Yemek ikram etmen, yemek yedirmen ve tanıdığına da, tanımadığına da selam vermendir, diyor. Bu da gösteriyor ki, selam, genel ifadeyle ele alırsak biz, bu toplum kendisini, Müslüman gören bir toplum, yanlışlarıyla, doğrularıyla veyahut yanlış bilgilendirme sebebiyle de olsa kendilerini Müslüman görüyorlar. Eğer biz bu genel anlamı ele alarak Türkiye gibi bir ortamda herkese selam versek Abdullah ibn Muhaffel'in Yaptığıyla hareket etmeden. Çünkü onun, o yaptığı şey, o toplumda evet, öyle olması gerekirdi. Ama bu toplumda selamın nüfuzu yok. Önce bir selamın nüfuzunu bu topluma yerleştirmeliyiz. Tanıdık, tanımadık, Müslüman beldesi olarak herkese selam verirsek, inan bu selamın çok faydasını göreceksiniz. Hem kendi zatınızda, hem karşınızdaki kimsede yaşadığınız toplumda bunu göreceksiniz. Ben Türkiye'ye ilk geldiğim senelerde Asya tarafında oturuyordum. Sultanbeyli'de. Her gün hemen hemen aynı saatlerde turnikeden geçme zorunda kalıyordum. Para verilen yerde otoyolda. Bir cumartesi günü öğleyin, yazın Yine vardım. E, kuponla parayı uzattım. İçeriden bir ses geldi. Adam kafasını biraz dışarı doğru çıkardı. Ya arkadaş günlerdir seni burada görüyorum. Gelip geçiyorsun. Ben senin bir kere selam verdiğini duymadım dedi. O anki hal ile yani bundan 20 sene önce herhalde biraz da lafcanbazlığıyla peki dedim, benim sana selam vermeme sebep hiçbir alamet yok. Ama senin bana selam vermemen için hiçbir sebep yok. Yani benim görünümüm dahi bir Müslüman olduğumu gösteriyor. Ama ben sizde böyle bir şey görmüyorum. Güya, laf canbazlığı yapılmak istenildi. Adam, adam dedi ki, arkadaş, hareket halindeki mi selam verir, duran mı selam verir? Hadis-i şerifte yürüyen, Oturana selam verir. Binekli yayaya selam verir. Ben hemen baktım ki iş ileri gidiyor ve aleyhim değişiyor. Hemen selamun aleyküm dedim. Ve ondan sonra bu hareketime dikkat etmeye başladım. Fatih'te vakfın olduğu yerde çarşıya girdiğimde bizim sokağa tabi yol üzeri dükkanlar mağazalar var. Gördüğüme selam veriyorum. Bir gün arkadaşlardan birine söylemişler. Ya bu yukarı gelip giden sakallı artık hoca mı diyorsunuz nedir? Ve çok hoş bir insan her geçerken bize selam veriyor, nasılsınız diyor, halatır soruyor. Ve gördüğünüz gibi selam o insanların kalbini bize doğru meyvettiriyor. En azından o insanların müellefetül kulub olmalarını sağlıyor. Eğer hakkımızdaki uygulanan propaganda bizden nefret ettirme propagandalarının yanında biz de asık surat selam vermeyen, hal hatır sormayan bir tavır sergilersek aleyhimizdeki yürütülen propagandayı biz hareketlerimizde okeylemiş, yani tasvip etmiş, onaylamış oluruz. Gördüğünüz gibi selam tanıdık tanımadık herkese verilmelidir selamın daha da daha da önemli olduğunu ifade eden başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin naklettiği bir hadis-i şerifte şöyle diyor an Aişe radıyallahu anha Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ma hasadatkumun yahudu ala şeyin ma hasadatkum ala selami ve te'min Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yahudiler sizin selamınızı ve Fatiha'nın arkasında, namazda dışında, aminizin, amininize haset ettikleri gibi hiçbir şeyi sizde haset etmemişlerdir, diyor. Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayette Allah Resulü diyor ki, Yahudiler, Sizin selamınıza, ve temininize yani fatihadan sonraki amininize haset ettikleri kadar hiçbir şeyinize haset etmemişlerdir diyor eğer yahudiler bu denli bizim selamımıza haset ediyorlarsa amine haset ediyorlarsa cidden onları çatlattığı gibi şeytanı da çatlatıyor neden? Çünkü selam öyle veya böyle. Genel anlamda selam verenle, verilen arasında bir iletişim kuruyor. Bir sevgi iletişimi kuruyor. Ona karşı gönlünün yumuşamasına sebep oluyor. Sevgi ağacını sulayan sebeplerden, birisi demeyeceğim, bizatihi selamın kendisi oluyor. Onun için, birçok örneklerini bunun zikredebiliriz. Ben köye yerleştikten sonra, kasabadaki bir gazeteciye devamlı her gün gazete almaya gidiyordum. Bunlar ailece, sülalece solcular. Yani ateist dediğimiz takımdan. Ben Bahiye her girdiğimde yüksek sesle selam verirdim. Ee, öyle bir zaman oldu ki inadına selam vermeye başladım. Yüzü simsiyah oluyordu böyle. Benim duymadığını, duymadığını düşünerek yüksek sesle selam vermem cidden onu ve o an mağazadaki olanları rahatsız ediyordu. Ama ben de hiç selamdan vazgeçmiyordum. Ve öyle bir zaman geldi ki, birkaç senedir diyebilirim, daha ben bayiye girmeden, kapıda yıkan dahi selam vermeden, hanımı da kendisi de, ve aleyküm selam hocam diye selamı alıyorlar. Ve bu onlarla benim aramda, belki senelerin, e, sürdüğü bir süreç içerisinde, onları yumuşatmadı, demek ki o kadar sertleşmişlerdi. Bunun akabinde onunla olan sohbetimizden ya hocam biz size karşı çok kötü bir peşin hükümlüydük diyor. Ben iyi inanıyorum ki aramızı yumuşatan bu selam olmuştur. Beni dinlemelerini sağlayan selam olmuştur. Benimle konuşma ortamı hazırlayan selam olmuştur. Eğer münkerden alıkoymak istiyorsanız, marufe emretmek istiyorsanız herhalde önce Selamla başlamanız gerekir. Yani başlamamız gerekir. Evet. Bugünlük bu kadar yeter mi çocuklar? kendimiz menenin sorusunu cevaplayayım bakın. Zikretti maddi şerifte tanıdığınız tanımadığınız herkese selam verin diyor. Onlar almıyormuş, belli bir zaman almayacaklarmış, kızacaklarmış. Bu bizim konuşmamız gereken değil. Alsalar da almasalar da, kızsalarda kılmasa, kızmasalar da biz selam vermeliyiz. Hoşlansalar da, hoşlanmasalar da. Hadis-i şerifin bizi yönlendirdiği doğrultuda hareket edersek, doğru üslup budur. Onlardan gelen arızalar, onlardan gelen müşkilatları bir sorun gibi görüp, sorup çaresini aramamalıyız. Durmadan selam vermeliyiz. Belli bir zamandan sonra mutlak, o ya çatlayacaktır Yahudiler gibi, ki o kadar dinsiz olması gerekir değilse selam aramızda iletişimi kuracaktır evet başka soru var mı? bu mevzuda başka sorusu olan var mı? Hocam aralarına ağaç bile girse, onları ayıran ağaç taş olabilir. Hocam aralarına ağaç bile girse dediniz ya, her odaya girip çıkarken de, evet. O da bir ayrılmadır. Evet. Az önceki hadisi şerifi biraz teenniyle düşünün. Yani onları bir Ağaç bile ayırsa, yani birbirini göremez oluyor olmuyorlar. Görüyorlar ama aralarında ağaç var, ağacın birisi sağından, birisi solundan geçiyor ve karşılaşınca selam veriyorlar. Sanki selam vermek için sebep arıyorlarmış. İşte bu Allah Resulü'nden gelen hadis-i şerifleri, tatbiki yönüyle sahabenin uygulamasıdır. Öyle ki Allah Resulü taşa ağaca selam veriyormuş. Onlar da hayvanlara, onlar da selamını alıyorlarmış. Ee, Hak yolcusu bizim selama hafife almamız, birbirimize selam verdiğimiz halde işte o selamı nasıl verdiğinizi düşünün. O hadisi biz ismen alıyoruz. Ha, bak ben darılmadım ona. Küsmedim ona der gibi. Bu böyle. Yani selam istenildiği gibi verilmiyor. Yani selamı biz içtenlikle Allah emrettiği için, aramızdaki sevgiyi geliştireceği için bu kasıtla vermiyoruz. Vermiş olmak için Tabii. Selam veriyoruz ama işimize gelmeyince onu da vermemek için bahaneler bulabiliyoruz. Tabii. Selamımızı almadıkları vakit çocuklar önce kendinizi selam vermeye yoğunlaştırın. Sizin selamınızı alanlar vardır orada. Mutlak vardır. Siz selam verin. Evet. Başka soru? Soru vaktiniz zil çalana kadar. Kapı zili çaldı mı dersiniz biter. Herhalde bunu da üçte, üç derse sığdıracağım. Yani daha fazla genişletmeyeceğim, uzatmayacağım. Geçen derste dediğim gibi, eğer marufı emretmede, münkereden alıkoymada dersi uzatsak, inan bütün hadis kitaplarını okuma zorunda kalacağız. Ee, bak şimdi, Mokuteyve yazını beraber okuyalım. Kendinde nefret gibi duygular olduğunu hisseden kimse bundan kurtulması için ne yapması gerekir? Şimdi nefret dediğin şey o haset dediğin şey birine karşıdır değil mi? Evet. Sen de ona gidip inadına durmadan selam ver. Kendine rağmen bunu yap. Nefsin istemediği halde bunu yap. Bunu Allah için yaptığını ve o zamanda e, zannedersem e, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. Ey kardeşler Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. Dersini sen dinledin mi? Mükutu ile. Ee, hmm. tabii çocuklar ee, erkekler sizin dersleri dinmiyor ama siz onları dinlemiyorsunuz hmm. Ora, onu bir dinle o sohbeti bulursun en azından e, yaratılış gayesini açarsan tamam onu bir dinle orada bir müslümana karşı nefretin giderilmesi için yapılması gereken şeyler var Önce dua ile Allah'a iltica etme var ayet kerime de zikrettiği gibi. Ey Rabbim inanan kardeşlerim ve bizden önce inanan kardeşlerimiz için kalbimizde bir nefret ve buz bırakma. Allah'a iltica edersin. Anlatabildim mi Muktebay? O dersi dinle yavrum. Ben, ben bu konuda seçici oluyorum. Giyim kuşama göre bu da yanlış mı? Yani Müslüman kıyafetli birisini gördüğünüzde selam veriyorsunuz. Bence genişletin bu çerçeveyi. Komşularınızla başlayın. Tanıdık birisine selam vermek daha farklıdır. Bence genişletin bu daireyi. Ee, Sevgi hocam uzattığınız ne olurdu? Tabi. Ee, Leyla bu mevzuyu hatırlar. Bütün bu derslerin adı aslında din dersidir çocuklar. Ee, Allah Resulü'nün sohbetlerine baktığınızda bugün size iman dersi yapacağım, bugün şunu yapacağım diye bir ayrım yoktu. Dinin yüzde yüz bütünlüğünü münasebetine, konumuna göre her gün o ortamda konuşulmayı sağlamaktı. Ama birilerinin size dönük bazı sözleri bu gibi şeyleri gerektiriyor. Evet. İst bazen istemesem bile ben de uyum sağlıyorum. Ee, tabii. Ee, ümmü Salle hocam selam kelimesi selam vermeden yani selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ona selamet ve huzur dilemektir Allah'tan. Evet. Sonra hocam mesela aile hekimimiz başı açık. Ben odaya girdiğimde hayır Ha şöyle de aile hekiminizin başı açık bir virgül koy. Ben odaya girdiğimde selam dilime geliyor ama başı açık diye vazgeçerim. Hayır. Selamı ver hiç korkma hemen akabinde onun selama takılmasını bazıları selama takılabilir ya günaydın desen yetmez mi gibi selamun aleyküm dersin nasılsınız doktor hanım diye başlarsan onun selama takılmasını önlersin amin tabi onun için selamla başlamak gerekir ben de maruf-i emredip, münkerden alıkoymanın akabinde hemen bunun yani ders olarak sunulmasını münasip gördüm. Yani illa Müslüm'ün tertip ettiği gibi baştan sonuna gitmemiz Bukhari'nin tertip ettiği gibi gitmemiz gerekmiyor. Ama yine, yine onların o kitaplarından alarak bazen bir sorunumuza göre ortamdaki konumumuza göre meseleyi böyle tertip edebiliriz. Evet. Başka soru çocuklar? Kapı zili çalmadı daha. Evet. Ey kardeşler, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olunuz. Başlar böyle diyebilirsiniz. Veyahut, ey kardeşler, önce kardeşlik. Ders hakkında soru sorun. Senin dün yazdığın hadislerden birisine bakmıştım. Hemen o an bakmıştım, vaktim vardı. Başka soru çocuklar? Rabbim hepimizden bahsettim. Demek ki mevzuyu anladınız. En azından ee, geçen dersle alakasını anladınız. Zaten göreceksiniz imanın cüzleri hepsi birbiriyle alakalıdır. Birbirinden kopuk hiçbir amel yoktur. Onun için daha önceki derslerde işitmişsiniz, işitmişsinizdir. Hiçbir ameli küçük görmeyin. Münker de olsa, maruf da olsa. Her küçük amel, eğer münkerse, kendisinden sonraki bir münkerin ilk basamağıdır. Eğer maruzsa, kendisinden sonraki bir marufun ilk basamağıdır çocuklar. Onun için imanın cüzleri birbirleriyle alakalıdırlar. Selam bile dini, selam vermemek bile dini. Estağfurullah. haset ve kin dini tıraş edendir. O başlığı tersten alın. Yani nasıl demiştik ki e, hasedin ve nefretin defi için selamı yaymak gerekir. Dedik. Eğer bir insan selamı terk ediyor, selama önemsemiyorsa, istediğine selam verip istemediğine vermiyorsa, tanıdıklara verip tanımadıklara vermiyorsa, o insan içinde nefrete ve hasede yer veriyor, onları suluyor demektir. Tabi. Selamı Selam verişimizin tesiri yüzümüzdeki tebessüm, gözlerimizdeki bakış ve ses tonumuzdan da alakalıdır. Ve ileride bir bab gelecek. Allah indinde en faziletli olan kişi selamı önce verendir. Yine kardeşlik bahsinde de zikredilir. Burada da var bu. O önce kardeşlik, kardeşler dersini dinlerseniz Görürsünüz orada. Ee, hiçbir Müslümana başka bir Müslüman için üç günden fazla dargın durması caiz değildir. Karşılaştıklarında sanki o versin, o versin diye beklerler. Hatta göz ucuyla o başlasın, o versin gibi tavır takınır. Böyle bir tavır takınır. Allah katında en fazilet olan kişi selamı önce başlayandır. Ha. Selam vereceğiniz kişi Müslüman tevhid ehliyse bence selam sevabını dahi ona kaçırmayın. Ona vermeyin. Siz alın. Önce siz selam verin. Ee, Müslüme yemiydi. Hocam benimkine baktınız mı selamı? Bu baba bu derste geri bu derslerde gelecek. Bekle. Evet. evet çocuklar. Başka sorunuz yoksa bana müsaade edin. Ee, Ankara'dan ah var tamam evet şu an Bursa'dan var İstanbul'dan var Ankara'dan var Adana'dan var evet Allah, ah, Almanya'dan da var Bugün şey yok değil mi? Müsaadi yok bugün. Ezmiden de var.